<gülüyor> Sual: Elledine <gülüyor> yu'minun bil gayb, hal iktizasına göre icaz ise de aynı manayı ifade eden el mu'minun kelimesine nazaran itnaptır, uzundur. Evet, el harfi ellezine ile mu'minun kelimesi yu'minun fiiliyle tebdil edilmiştir. Bu itnabın icaz'a tercih sebebi nedir? Cevap: Elledine isma-i müphemeden olduğundan onu tayin ve temyiz eden yalnız sılasıdır. Demek bütün kıymet sılasına aittir. Başka sıfatlarında hiç kıymet yoktur. Bu ise burada sılası olan imana büyük bir azamet vermekle insanları iman etmeye teşvik eder. Amma müminun kelimesine bedel fiil sıygasıyla yü'minun'un tercihi iman fiilini hayal nazarına gösterip keyfiyetin tasvir edilmesine dahili ve harici delillerin tecellisiyle İmanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir. Evet, delailin zuhuru nispetinde iman ziyadeleşir, teceddüt eder. Bilgayb yani nifaksız ihlası kalbiyle iman ediyorlar veya iman edilen şeyler gayb olmakla beraber iman ediyorlar veyahut gaybe veya alemi gayba iman ediyorlar. İman Resulüekrem aleyhissalatu vesselam'ın tebliğ ettiği zaruriyatı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. Sual: Avmın astan hakiki diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir. Cevap: Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz. Evet, çok defa lisan insanın tasavvuratından incelerini tabirden aciz olduğu gibi kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Hatta belagat dahilerinden sekkaki gibi bir zat i̇mrul kays veya başka bir bedevinin ibraz ettiği belagat incelerini kavramamıştır. Mahaza imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır. Mesela âmi bir adama bu âlem bütün cihetleriyle, edzasıyla kudretinde tasarrufunda bulunan saninin yarattığı bu âlemin bir cihetinde olup olmadığı gibi bir sorgu yapıldığı zaman hiçbir cihetinde değildir dese kâfidir. Çünkü nefi cihetinin yani sanisiz olamayacağının onun vicdanında sabit olduğuna delalet eder. İman, Sadet Taftazani'nin tefsirine göre Cenabı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüzi ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Öyleyse iman, Şems-i Ezeli'den vicdana beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamiyle ışıklandırır. Ve bu sayede bütün kainat ile bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur. Ve her şeyle kesbi muarefe eder. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve imaneviye husule gelir ki insan o kuvvet ile her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir. Ve öyle bir büsat ve genişlik verir ki insan o büsat ile geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. Ve keza iman. Şems-i ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi, saadet ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltı ile, vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları, bir şecere-i tuğba gibi neşv nema'ya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, gider. وَيُقِيمُونَ السَّلَا Bu cümlenin evvelki cümle ile bağlılığı ve münasebeti gün gibi aşikardır. Lakin bedeni ibadet ve ta'atlardan namazın tahsisi, Namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a, insan kainata fihristedir, namaz da hasenata fihristedir. Çünkü namaz, savun, hac, zekat vesaireki hakikatları havi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Mesela secdede, rükûda, kıyamda olan meleaykenin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Sual: Yukîmûnenin fiil sıgasıyla zikrinde ne hikmet vardır? Cevap: Ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve alemi İslam'a yayılmış olan o intibah ruhaniyi muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle samilerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır. Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle ihtimaa sevk ettiren malum aletin sesi gibi alem sahrasında dağılmış insanları cemaate davet eden ezana Muhammedinin Aleyhissalatu vesselam o tatlı sesiyle ibadete ve cemaate bir meyl, bir şevk husule gelir. Sual Yusalluna kelimesine bedel itnaplı yukimunas-salan'ın zikrinde ne hikmet vardır? Cevap: Namazda lazım olan tadil, erken, müdavimet, muhafaza gibi ikamenin manalarını mürâat etmeye işarettir. Arkadaş, namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şehnindendir. Namazın erkanı Sıfat-ı Mekkiyenin işer ettiği gibi öyle esrarı havidir ki her vicdanın muhabbetini celbetmek namazın şehnindendir. Namaz Halık-ı Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şehnindendir ki her kalp kemale şevk ve iştiyakla icabet etsin ve Miraç valii olan o yüksek münacaata mazhar olsun. Namaz Kalplerde azamet-i tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i ilahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı rabbaniye imtisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. Zaten insan medeni olduğu cihetle şahsi ve ictimai hayatını kurtarmak için o kanunu ilahiye muhtaçtır. O vesileye mürâat etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhere anlar ama iş işten geçer. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu kelamın mâkabliyle nazmını icab ettiren münasebet ise, namaz, عِمَادُ الدِّينَ yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekat da İslam'ın kan tarası yani köprüsüdür. Demek birisi dini, diğeri asayışı muhafaza eden ilahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. Zekat ile sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. 1. Sadakayı vermekte israf olmaması. 2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması. 3. Minnetle inamın bozulmaması. 4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. 5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi. 6. Sadakayı alan adam o sadakayı sefaatte değil, hacatı zaruriyesinde sarf etmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu şartları, bu nükteleri insanlara sadaka olarak ihsan ve ihsat etmek için yüzekkun veya yatasaddakun veya hut يُؤْتُونَ الزَّكَا gibi icazlı bir ifadeyi terk edip, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ gibi itnaplı bir cümleyi ihtiyar etmiştir. 1- tebiz ifade eden min, israfın reddine. 2- Mimma'nın takdimi, sadakanın kendi malından olduğuna. 3- Rezaknâ minnetin olmamasına, çünkü veren Allah'tır, kul ise bir vasıtadır. 4- Rızkın naya olan isnadı fakirlikten korkulmamasına 5 Rızkın âm ve mutlak olarak zikredilmesi sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de şamil olmasına 6 Nafaka maddesi alanın sefaate değil hacet zaruriyesine sarf etmesine işaretlerdir. Bütün muavenet ve yardım nevilerini havi olan zekat hakkında sahih olarak Resul Ekrem Aleyhissalatu Selam'dan. Zekat, kıamtıratü'l-İslam hadisi şerif-i mervîdir. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyet-i ictimâiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Alemi beşerde hayat-ı hayatı muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı muavenettir. Evet, zekâtın vücubu ile ribanın hürmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla saîfi aleme bakacak olursan ve o saîfi lekelendiren beşerin mesaviyisine, hatalarına dikkat edersen Heyet-i içtimaiyede görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlak rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Birisi, ben tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün bana ne? İkincisi, sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla, yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Nevi beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bolşevikliğe sevk edip terakkiyatı, aayşışı mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hurmet ribadır. Arkadaş, heyeti ihtimayenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hattı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekat ve muavenettir. Halbuki bu zekat ile hurmet-i ribaya mürâat etmediklerinden tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hattı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret bağveylaları yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya, merhamet, ihsan, taltif yerine, zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor. Maalesef, tabakayı havastaki meziyetler, tevazu ve terahuma sebebiken iken, tekebbür ve gurura bâis oluyor. Tabakayı fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucibiken iken, esaret ve sefaleti intac ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen, âlem-i medeniyete bak, İstediğin kadar şahitler mevcuttur. Hülasa, tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkanı ı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın hey'et-i yüksek bir düstur ittiaz edilmesiyle olur.